tesettürün şartı ve musafaha. Erkek erkeğin, kadın da kadının avret mahalline bakamaz. Yani erkeğin kadına, kadının da erkeğe bakması haram olduğu gibi, erkeğin bir diğer erkeğin, kadının da diğer bir kadının göbek ile dizi arasına bakması haramdır. resul Zişan sallallahu aleyhi ve sellem, ziranın ortasından tutup buyurdular. Allah'a ve ahirete iman eden bir hatun kişi, ancak ellerini buraya kadar sıyırabilir. Yani çalışmak için ve mecburiyet anında ancak bileklerinin az üstüne kadar kollarını sıvayabilir. Ey Esma! Kadın hayız çağına geldiği zaman burasından ve burasından başka hiçbir yerini göstermeye hakkı olmadığı gibi göstermesi helal de değildir deyip yüzüne ve ellerine işaret buyurdu. İzahı Bu hadisi şerif, İncecik ve beden rengini örtmeyen bir elbisenin elbise sayılmayacağını ifade buyurmaktadır. Zira örtünmenin sekiz şartı vardır. Onlardan biri tahkuk etmediği takdirde giyinik olsa dahi kadın örtünmüş sayılmaz. O şartlar şunlardır. 1- İstisna edilmiş yerler hariç bütün bedeni kapatmaktır.